Evet, merhaba arkadaşlar. Selam gençler. Sen ne yaptın lan? Niye götün göbeğine açık? Abi bu <gülüyor> pantolon dar geldi. <gülüyor> ben de biraz <gülüyor> Antolon... açtım, kemeri gevşettim. Pantolon mu dar geldi yoksa göbeği mi büyük geldi? Kemerleri gevşettim biraz. İyi yaptın. Lan evimde sana mı saracağım? <gülüyor> evet. evet. Zaten geldim böyle, adam He. şey, e, beyaz atletle wife beaterla. <gülüyor> White Walker oğlum. <gülüyor> ne White Walker oğlum. White Oturmuş. <gülüyor> Kanatlara çıkmış omuzlarından böyle. At Atlet Walker. Şeydi. Kıllı Kıl adam. Walker. <gülüyor> <gülüyor> kullanan adam. Kıll Walker. Kıllanan adam modeli. Neyse. Evet, e, bu balkon keyfimizde. Evet. Balkon keyfinde arkadaşlar geçen haftadan kalan, e, kalan demeyeyim de geçen haftada yaptığımız gibi bu hafta da Game of Thrones şey yapmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Hadi devam edelim. Değerlendirmeye, değerlendirmeye devam ediyoruz yani. Değerlendir bakalım. Değerlendiriyorum. Dördüncü bölümü seyrettik. Ee... Ee, bu mu yani? Değerlendirmen <gülüyor> bu mu? Dördüncü bölümü seyrettik. Dördüncü bölümü seyrettik. Dördüncü bölümü nasıl bulduk? Vallahi dördüncü bölümün sonunu beğendim. Ee, bir de yani şeyi çok anlayamadım. Bu, bu sefer hakikaten biraz kitabın, kitapta olmayan böyle sahneler daha da artmış gibi geldi bana. Evet. Evet. Yani biraz konuyu, dağı, konuyu dağıtıyorlarmış gibi geliyor ama hani bir yandan da acaba güzel bir yerde mi bağlayacaklar veya işte hani bize hiç hem kitapların veremediği farklı sahneler mi yaşatacaklar işte o son sahne gibi falan hani birazcık onu da şey yaparak sineye çekiyorum şu anda. Ama eğer öğrenmezse çok dağılıp, çok dağlanıp budaklandırıyor. Farklı yönlere gidiyor. Yo, dağlanıp budaklandırma olayından e, ziyade aslında ben... Tam yani sezon aksine, çıkartalım diye. <gülüyor> aksine birazcık daha toparlama e, eğilimi görüyorum. Yani daha doğrusu kitaba çok bağlı kalmadan e, bir hikaye akışı oturtalım e, gelmeyecek olan... <gülüyor> George abinin daha yazmadığı kitaplara Kitapları. da çok bağlı kalmayalım. Kendi ha. çizgimizi oturtalım gibi bir çaba da sezmiyor değilim. Yani ya, bu bölüm şu ana kadar ki zaten sezon 10 bölüm ortaya yaklaşıyoruz. Hakikaten. İlk üç, <gülüyor> çok sinir. İlk 3 bölümdeki kadar çarpıcı sahneler yoktu diye. Ya Mesela deriz. beklediğimiz çarpıcı sahne daha gelmedi bak görüyor musun? beklediğimiz. Ya aslında bu bölüm biraz filler bölümü gibi nedense filler? ve sırf şey hani aksiyon olsun, millet hani en azından bir şeyler gördük desin diye de o sondaki White Walker sahnesini koymuş gibiler. Çünkü ne kitapta öyle bir sahne var. Yani ya kitapta yok. Ay bir kere bir dakika şöyle bir şey var. Bu eee orada olan bitenler, ondan sonra bu Jon Snow'un tekrardan şeye çıkması Yok ee, onlar yok. Duvarın işte kuzeyine gitmesi falan filan. Böyle şeyler yok yani kitapta. Bren'in yakalanması vesaire. Bren'in yakalanması ne falan Hı, yok. hiçbiri yok yani. O herif yeni çıkmış bir tane mesela Crestor'daki o herif kim ben onu hatırlamıyormuş. O herif vardı ya hep yok Üçüncü muydu? Yok. O, o herif hatta şey işte var ya bu Pacific Rim'de falan oynayan Tamam işte. tip. Onu ben hatırlamıyormuş Game of Thrones'la Kest yani oyuncu arasında. Ya o Mütinyar'ın başındaki herif işte. Sağ olun Mütinyar'ın başındaki herif o muydu? Mütinyar'ın başındaki herif sanki daha böyle farklı bir tipti. Orada bir oyuncu değişikliği yaptılarsa emin değilim yani, ama bilemedim. Çok da umluğumda değil açıkçası. Hatırlamıyorum yani hiç. Zaten o son 10 dakika yani öyle e, göklerinden uydurdukları bir şey. Tabii canım. Sekans. Işte. Şimdi şimdi e, Bilmiyorum White Walker sahnesini oraya koymuş olmaları bize bir şeyler ima ettikleri anlamına mı geliyor yoksa lan bu, bu bölüm biraz böyle monoton gittik bir heyecan <gülüyor> ya bir gaz verelim o, şeklinde mi koydular emin değilim. O White Walker sahnesinin şey olduğu belli yani. E, Çünkü birinci sezonun sonu of... gibi tamam mı? Birinci sezonun sonunda da gördüm evet. White Walker'ı işte ikinci sezon bilmem şey ne olmuş falan işte. filan. Bence şöyle bir şey yapmışlar o bölüm ya o bölümümüz konuşamadım. Bu bölümün sondaki kısım White Walker'lı kısım direkt hani fan factor yani işte kitabı okuyanları veya okumuş olanları daha hani tekrardan belki diziyi yani adam mesela şu kitap okumuş ya biliyor aslında tamam ne bak olacağını değil mi? Ama dizi niye seviyor? Acaba farklı bir şey mi gösterecekler? Acaba farklı bir dönemeye gidecekler falan filan diye belki izliyorsun ama. O sahneyi gösterince hani birazcık sana çalışmış oluyor. Aa bak herif görüyor musun? Böyle bir şey yok aslında kitapta. Bak adam White Walker'ların işte nereden yani orucununu hafiften sonra çıtlattı falan filan gibisinde. Ama bir şey oluyor. Hani o adama belki o adamın içindeki kitap sevgi işte o hikayeyi seven kısma e, ya şey Ya bilmiyorum. Yapıyorduk. Bence çok klişe ve gereksiz bir sahneydi o. Hani e, ne bileyim. Hadi lan. Ya. Ne gereksizdi. Hiç Hadi. de Ben gayet ondan sonra oh, yaptım böyle. Oh, tamam oh. tamam. O zaman sana yapmış o zaman onu. Bana yaptı. Bence... Ya lan White Walker görmek güzel bir şey. O bebekleri nereye götürdüğünü merak etmedin mi hiç? Biliyordum böyle bir şey olduğunu ama gereksiz klişe bir sahneydi yani Stonehenge e benzer bir şey... Tamam, ee, buzdan işte. Buzdan stone evet. yapmışlar. Adamı... Otel be, bebeği koyuyor. Tamam. Ondan sonra biri geliyor işte dokunuyor bebek. Işte. O, biri dokunuyor dedin? Onlar şey nazgül. görmedin mi <gülüyor> Nazgüller veriyor. Yani çok çok kriçe sahneler değil miydi ya? Gereksiz. Oğlum, bir... Adamların bile bak, white vocalların bile konsul şey varmış yani bak. Bir tane kralları. sonra ve ee, şey var. Small consul. <gülüyor> yani ne bileyim. Ee... Belki hand vardır. Hand of the White Walker. Mirandaki o, o şey sahnesi mesela beni tatmin etmedi açıkçası. E, o deneyrisin e, Mirine alışsa e, sekansı beni tatmin etmedi. Ben birazcık daha küçük e, set küçük geldi. Evet set küçük geldi. E, koca şehri aldılar tamam güzel bir giriş yaptılar. Ne bileyim işte o e, Grey Worm girdi şeyin evet, içine, evet. şehrin içine. Ondan sonra işte ne bileyim. E, bütün köleleri isyana teşvik etti. Tamam evet. onlar da katıldı isyana ama yani bir, bir tane herifi sembolik olarak gösterip aa işte şehri almışlar oldu. Evet, Sonra çok böyle çok böyle şey hani bizim arka bah şey Rumeli şeyinde <gülüyor> merdivenlerinde işte 50 eli, eli adam dar açıdan <gülüyor> çekim. Ha. şey gibi lan e, Tayyip'in mitingleri gibi olmuş değil mi? E, dar açıdan çekim. Abi Tayyip en azından Photoshop yapıp onu <gülüyor> genişletiyor tamam mı? Ama şimdi hani şimdi 50 diyeceğim. kişilik meeting adamlar... 500 bin kişi katıldı diyor o adam. Evet ama adamlar şimdi ucuz şey yapmamışlar bir anda. Ya ucuz şey, şey yapmamışlar dedin. Bayağı dediğin... ama şey kullanmışlar. Sici ee... ee, kullanmışlar. Ee, Sicil'e kullanmışlar tamam mı? Bir de adam da kullanmışlar. Bir şey... Adam kullanmışlar evet. Ama orada bir iki dakika yapacağını tamam mı? Hani belki onu e, birazcık daha e, şöyle sen kuş bakışı ha, kuş, kuş bakışı yapıp mesela bütün şehir içerisinde yani. benzer olayların her yerde olduğunu bize hani iki pikselle gösterse daha yeterli olurdu gibi geliyor i̇şte bana. Yani ya da şöyle ecdarlar yukarıdan falan mesela göstermesin. Ne bileyim şehrin tepesinde. O şey sahnesi çok. Ee, hani kim gördü kim fark etti hiç bilmiyorum ama ne? o hani o master yukarı bakıyor da o şey e Ha bayrak, ha, bayrak ya görüyor ya. bayrak görüyor ya da Hiç bok şey, kapatıyor güya o barda. Yani orada hiçbir şey anlamıyorsun. Görmüyorsun. Sonra ya. gördük işte onu. Sonra görüyorsun ama herif oradan abi, güya orada ani oluyor, oluyor Aa ya. ne oluyor yani Ben oraya görmedik ki. birini asırlar zannettim. Ya herhalde öyle bir şeyler yaptılar diye umuyorsun sen de. <gülüyor> ben sokak ortasında iki tane sallandırmışlar diye tahmin ha, ettim. Değil mi? Ama mesela o o şeyler eee Orada biraz Etkisizdi. ne yazık ki yet, yani demek ki abi Yetersizdi. ya işte dizi olmasının sınır şeyleri. Yani dizi olmasının sınırı. Herhalde bütün dizideki bütün şey bütçeyi büyük ihtimalle sezon sonundaki bölüme şey yapacaklar. Saklıyorlar. Büyük bir şey var herhalde. Ha, olabilir. Ona saklayacaklar. Onun dışındaki ne bileyim John Snow olayı orada bir gönderme var tabi. Evet. <gülüyor> Nasıl o mesajı alan oldu mu bilmiyorum. Ben kitabı okuduğum için anladım o mesajı. Hangi, hangisi? Hani şimdi de Jon Snow'yu hani gönder diyor ya e, şeye o antrenman sahnesinden sonra. Hani gönder Jon Snow'a <gülüyor> yoksa e, hayatın boyunca ondan emir almak durumunda kalabilirsin <gülüyor> <gülüyor> muhabbeti var. O evet. hani ileride olacak bir şeye bir foreshadowing e, Doğru, olayı. Doğru bir tek sen biz görürüz ama. Yani o e, çok elegant bir şekilde yapıldığını söyleyemeyeceğim ama e, yani oraya doğru gidecek demek ki hikaye. Hani Lok'un orada olması zaten zaten baktık olan ne ara gelmiş bu herif? Evet, Kim değil bu? Evet o herif chat'te nereden geldi? Herif ya? şeyle gelmiş zaten. TARDIS'le gelmiş. Hı. Hiç Tardis zaman kaybetmemiş. Yapmış, değil mi? Değil mi? Evet abi hiç herifin yolda çıktığı, yola çıktığı, geldi, yanında adamsız mı gelmiş Tek başına mı gitmişti? Tabii tabii tek başına gelmiş. Ondan sonra ev atlamışlar tabi Ondan sonra bununla birlikte e, bran hayatta mı değil mi onu kontrol etmeye çıkacak krasın e, oraya krasın orası zaten hani e, şey kitapla işte Peki bir şey diyeceğim böyle bir şey de yani bu yine kitapta olmayan bir şey de benimm tabi tabi o erifin gidip Brande peşinden gitmesi falan. Hani o zaten şey e, Trash sahnesi de anladığım ha, kadarıyla kitapta yok hatırlamıyorum. Ya sanki şey. sırf işte hani bunları böyle bir böyle bir aksiyon yaratmak için. O nasıl işte bu erif onu peşinden gönderdi işte bunları tehlike atacak şimdi bu John da işte o yine duvarın kuzeyine gidecek orada karambole ondan sonra bunları Allah şimdi ne olacak acaba öldürebilecek mi ikisini falan filan. Ya yani şimdi büyük sırf ihtimalle hani Stark tehlike yani Starkların soyunun tamamen tükenmesi tehlikesini e, heyecan yaşayalım falan diye herhalde böyle bir aksiyona girmişler. Evet. Bence ben tabi biraz gereksiz buldum. Bu bölümde tabi şeye yer kalmamış. Arya'ya -E ye hiç yer kalmamış. -E. -E Göstermedi göstermediler. Yine Stannis'i göster. Stannis'i işte böyle ağardan alıyorlar. Stannis kısmını çok yavaş ilerliyorlar Yani belki de o White Walker olayını hani Stannis'in hikayesini ilerletmek için Kullanacaklar bilmiyorum Bilmiyorum ki ee, Çünkü Stannis'in de bir ara kuzeye çıkması gerekiyor evet. onu, onu da Tardis'e sokup Kuzeye Tardis. yollayacaklar yani İşte White Walker'lar Oğlum bu herifler Hı. şey lan Ne? <gülüyor> Neyse. ne, ne? White Walker'ların Hani şu şeyin neydi Son herifin yazdığı kitabın adı Winter Winter'sof Winter miydi? Bilmiyorum. Öyle bir şey yazıyordu ya galiba. Ya onda bir ihtimal hani tamamen kış gel, gelme muhabbetleri yaşanacak herhalde. O zaman o kadar kar efektini nasıl yapacak? <gülüyor> yani o kar efektleri de mesela ya şey fonda güzel duruyor da hani karakterlerin yani, falan vücutlarına geldiği zaman erimiyor ya o kar duruyor orada çünkü şey ya, Evet anladım. Parçacık onlar. Bu arada White Walker'ların haliyle memnun hmm. ben? efektlerim efektleri, efektleri almadı. ya yani efektleri falan filan güzel tabi. Ya efek kalitesini tabi düşünmüyorlar. Ee, aslında... Kaliteli aslında efektleri iyi yapıyorlar ama e, tabi kızın tutuyor o zaman. Yani işte mesela kurtların mutları da işte bir az görüyoruz. Kullanamıyorlar çünkü pahalı. Pahalı işte. Evet. Neysin? Çok <gülüyor> önemli. Değil. Bu yani çok önemli derken o etkiyi verecek kadar ondan sonra iyi bir şekilde yapmaya çalışıyorlar bence ellerinden gene en iyisini yapıyorlar elindeki bütçeyle diye düşünediriz. Bilmiyorum ya yani çok o kadar şeyler, şeyde çok, çok para verdik bu bölüme işte de, falan filan ama yani set yapmış işte bildiğin. Bilmiyorum Murat yani yapmış. o kadar işte hani pazarlama açısından biz çok para harcadık falan filan demelerini şu ana kadar hani haklı çıkartacak çok büyük bir şey görmedik henüz. Ya tamam da belki işte oyuncuların da paralar artıyor oğlum. <gülüyor> Öyle düşün yani. Yani Adam şimdi ilk para... bölümde aldığı parayla Dördüncü bölümde aldığı para aynı mı der? Yani o zaman ama söylemezsin yani Yapımcı olarak biz çok para harcadık Bu, bölüm, bu sezonda falan demezsin Çok para harcadık Cemil çok para girdi <gülüyor> Yapımcı evet. olarak bana çok para harcadılar Ben hiç para harcamadım <gülüyor> Cemil'in eli ne kadar biliyor musun sen? Altından yapıyoruz som altından Ya arkadaş şey, valerian e, Steel kılıç ne kadar gidiyor biliyor musun? Bütün bu yani ıvrırmır sahne arasında işte şeyin sonunda yola çıkıyor çıkması benim yani, hoşuma gitti. Yani brioni yani, yol verdiler. Yol verdi e, işte kılıcı verdi ona old keeper en sonunda hmm. ismi verildi kılıca. E, Şi işte, zırırmır güzel giydi. E şey de e, boşa gitmedi. Onda onun yanına verdiler. En iyi çocuğunda Podrick. Podrick'de Podrick hani Tane. tamamen çıkmadı diziden sonuçta. Hı -hı. Onun yanına verdiler. Güzel oldu. O ikisi iyi, iyi birbirini kollar güzel idare ederler diye düşünüyorum. Zaten öyle kitapta Podrick'le birlikte biliyorum, gidiyorlar. Biliyorum yani e, ben açıkçası bu bölümde e, şeyi şey bekliyordum. Konuşması da e, Tyrion'ın davasının başlamasını bekliyordum. Değil mi? O da bir türlü başlayamadı. Oberyn de yoktu hiç mesela. Evet. Derinde. Oberyn yoktu ne babası da yoktu. Hiç yoktu yani. Evet. Bu akademiz filler bir bölümü olmuş. Evet. Acaba o şeyi davayı sona mı bırakacaklar? Ne Dava yapacaklar? bu sezonun sonunda gelecek herhalde. Sezonun sonuna bu ya? sezonun sonunda. dava bu sezonun sonunda gelecek. Ee, şeyin çıkışı da sezon sonunda gelecek. Arya'nın hikayesinin de sonu sezon sonunda gelecek. Evet. Öyle yapacaklar gözüküyor. Ya şeyi de sona bırakacaklar gidecek, bir Stanis'in hikayesini de sona bırakacaklar. Jon Snow'un hikayesini de sona bırakacaklar. Yani. Hepsinin son bölüme bırakacaklar ben sana söyleyeyim. Öyle yapmasınlar ya. Ama abi bu işi böyle uzattık şimdi mesela bir dahaki bölüm birazcık daha işte şeyin hikayesini falan ilerletseler. Sansa'nın, işte biraz Arya'nın hikayesini ilerletseler. Mesela Sansa'nın hikayesini mesela kısaltmaya çalıştıklarını ben anladım. Mesela bu bu, bu muhabbetlerin çoğu daha Sansa şey eee Arya. Eğri. gitmiyor biliyorsun. Nasıl yani? Neyse işte eee gidiyor muydu ya? İriye gidiyor ama. Hayır hayır önce e, Little evine gidiyorlar oradan yani yden geçip mi oraya gidiyorlar yoksa geçip gitmiyorlar mı hatırlayamadım şimdi ama L Little fingerın e, şey memleketine gidiyorlar Hani teyzeme gidecektik muhabbeti oluyor orada ama galiba şey iriye gidiyorlar iriye gidiyorlar Pardon fingerin iriye gidiyorlar e, evine ama ne zaman gidiyorlar oraya ne zaman gidiyorlardı ki gidiyorlar da hangisi önce geliyor şu anda hatırlayamadım ama şey e, Orada tabi şey muhabbeti de var. İğreye gidiyorlar. Ee, şey Sansa'nın e, spoiler bunlar. Ee, Dur söyleme o zaman. Anlatma. İyi tamam anlatmayayım. Anlatma ya. Anlatmıyorum. Neyse işte Sansa da bir yere doğru gidiyor. <gülüyor> Sansa da gidiyor bir yere. Ben e, şey sahnesi de çok güzeldi. Tyrion'la e, abisinin, abisin, Jaime'nin muhabbet ettiği sahne de güzeldi. Tabi. Yani İki yani burada... yaslanmış muhabbet ediyorlar. Açık açık. Oğlun lan senin o bilmiyorum. He oğlun sen. Ne yani bana oğlunu o öldürdüğümü soruyorsun diye soruyor. Adam söyle sen de bana kardeşim mi öldüreyim diye soruyorsun falan Güzel de oralar. Yani o ikisinin o yakınlaşmış falan hani Jamie yakın adam muhabbeti. olacak ya? Jamie nin, evet yavaş yavaş adam alıyor olması da. Bu arada o şey muhabbeti geçmiş miydi dizde hiç hatırlamıyorum. Ee, şey Sersi'nin kehanet muhabbeti. Geçti mi öyle bir şey? Kehanet muhabbeti neydi? ya yani kitapta bir yerde geçiyor ee, hani Sersinin e, trilyonu sevmiyor olmasının sebeplerinden bir tanesi ha bir, bir şey vardı evet ama çok az çok hatırlıyorum ota 2. 3. sezonlarda falan vardı galiba abi o muhabbet geçti mi hatırlamıyorum ama hani ha bu da olsun spoiler ee, şey Onu e, bir tane sen söyle falcıya gidiyorlar bunlar küçükken ve falcı da diyor ki şey, e, Öyle kar bir şey evet, ama... kardeşin senin e, ölümüne neden olacak diyor o yüzden sen Öyle mi? bir şey hatırlıyorum ama nelerdeydi hatırlamıyorum şu an. Neyse yani zaten e, bence bu gidişle hangi kardeşin onun ölümüne sebep olacağı yani belli artık. Şeyi şey, e, ne diyecektim? bu bölümün e, en güzel yanlarına yani ben şeyi hakikaten çok özlediğimi fark ettim. E, bir ara Lord Baelish kaybolmuştu 3 üçüncü sezonda hmm, da oraya gitti buraya Baelish. gitti diye. Ha. O herif çok bir ya yani herhalde Westeros'taki <gülüyor> en kötü herif o yani böyle en kurnaz en iğrenç veya işte böyle hani adamdan hakikaten korkman gerekiyor yani hani böyle en küçük görmemen gereken adamlardan bir tanesi ve başıcası bence Lord Baelish. yani herif çünkü hakikaten abi fırladığı adamdan küçük yani nasıl ezdilerse. <gülüyor> oğlum herifin adı Little Finger ya evet yani. Yüzden... nasıl nasıl ezdilerse nasıl bir şey yapmışlar terife. Yeribte bir hırs var abi. Yani yemin ediyorum böyle hırslı kimse de yok yani. Böyle adamlardan korkuyorum. Çok korkunç bir herif bence. İnanılmaz herif ne istersem alırım diyor ya. Hı. Alıyor da yani. Bu bölümde bir de ben aslında bu bölümde şeyi çok sevmedim bu arada. Ee, hani şey yaptılar ya işte. Joffrey'i işte sen öldürdün. Yok Joffrey'i sen öldürdün. O öldürdü. Bu öldürdü. Hani Joffrey'i işte öldür öldüreni alın size verdik veriyoruz gibisinden böyle bir ortada şey yapmışlar ya. Hmm. Muhabbet çevirmişler ya. Onu ben çok sevmedim. Çünkü Hani bırak abi bu Geoffrey kimin öldürdün niye bana şey yapıyorsun ki empoze ediyorsun yani hani ne empozeasyon oğlum yani sana açık açık söylüyor Geoffrey İşte açık açık söylemek bana ama biraz empoze yani çünkü şöyle şöyle bir şey bu Geoffrey ee, kim öldürdü diye mesela merak ediyorsun tamam mı? Elvaman ertesi ertesi bölüm diyor ki işte ben öldürdüm oradan sonra diyor ki ben de ona yardım ettim. Hani böyle hemen hem açıyor. Hani hemen ortada seriyor. Ols kim Hani bu aslında birazcık daha böyle kurcalayabilecekleri bir şeyken veya işte ne bileyim yani sonuçta kitapta çünkü bunu hemen kimin öldürdüğünü öğrenmiş. Hayır ama onu söylemezse şey Marjorie ile Tomen'in o o sahnesinin bir anlamı kalmıyor. Ama çok benim bu gözüne bölümde gözüne söylüyor. Benim bu bölümde en sevdiğim sahne oydu. Marjorie'nin Tome'nin odasına gizli gizli girip girmesi, ondan sonra işte onu e, hani hafiften şey baştan çıkarması, ondan sonra tamam annesinin etkisinden kendi orada. etkisine alıyor olması. Ama iyi de orada ona suru kendisi Marjorie'nin kendi annesinin zaten ona verdiği gaz var yani. Anneannesi, e, babaannesi. Anneannesi, pardon. Babaannesi. Babaannem, anneannesi neyse. Onun o, ona verdiği gaz var de, zaten. Babaannesi o da evet, de yani torununa az şey açık değilmiş. açık. Evet. Ee, bir adam nasıl e, elde edilir e, 101 dersi. Yani 101 dersi verdi. Ama işte hani o dersi verirken hani açık açık yüzüne bakıp ben öldürdüm, ben öldürdüm Joffrey'i demesi gerekmiyordu bence. Yani çok böyle ima etmiş anladım. Hani şey gibi işte böyle e, Joffrey'i kim öldürdü? For dummies yani anladın mı? Hani öyle bir şey olmuş. Hani bu kadar bazı şeylerin işte merak ettiğin veya bazı şeyleri istedikleri zaman çok kapalı, üstü kapalı verdikleri dizi diye düşün ama bence bu sezonda bayağı bir, bile evet. bile söylemişler yani evet, bu, hani bu, bu sezonda bunu bayağı bir şey var ama e ee, hikayeler biraz dumb down edilmiş, biraz sadleştirilmiş. Ee... sadeleştirme yapıyorlar zaten ama yani hani bu kadar da böyle e, ne bileyim e, alın bunu da söyleyin aradan çıksın siz bunda hiç düşünmeyin. Bu bakın bunlara başka şey odaklanın diyebilecek bir şey de yoktu başka de. Hani ne bileyim çok şey geldi bana bariz böyle. Ya aslında. Ya bunu, bunu da... söyleyeyim de çıksın aradan. Bunda da bir daha uğraşmayalım der hava. Olmuş. Mesela hani ben. Benim kafamda hani yapısı kurulan bazı şeyler var, olaylar var fakat o yapıya hizmet ettiğini de düşündüğüm sahneler var. Mesela senin bahsettiğin işte ben öldürdüm e, ondan olayı işte geçen e, bölümdeki şey e, sen söyle... E, Kraliçe kraliçe muhabbeti vesaire. Hı -hı. Çünkü daha sonra olacakları ben biliyorum. Buna hazırlık Hı -hı. yaptıklarını da görüyorum. Ama bu hazırlığı ve bu build up'ı çok iyi bir şekilde e, yaptıklarını açıkçası düşünmüyorum. Hı -hı. Çünkü e, bunun sonunun nereye varacağını insana şey meraklandırıcı bir şekilde bir build up olmuyor o taraflar. İşte evet böyle. Mesela hani, hani e, bir kraliçe kraliçe muhabbeti var. Tamam mı? Yani e, Highgarden'da e, atıyorum e, şey... Casterly Rock arasında bir e, King's Landing kim alacak davası var arkadan arkaya. Evet. Tamam mı? Mesela bu çok bariz bir şekilde veya işte insanın kafasını kurcalayacak şekilde sunulmuyor sana. Evet. Tamam mı? Bunlar işte e, Lay Lay Lom Lay Lom bahçede gezip duruyorlar. Bahçede gezip duruyorlar. <gülüyor> i̇şte e, şey, Highgarden'ın başındaki işte Marjorie'nin babası Denyon'un önde gideni evet. oğlu desen gay evet. e, şey e, babasının e, nasıl desem şeyinden gelecek bir tip Değil. Ha, değil. Ee, arkasından gelebilecek tip değil. Şimdi High kadınları üzerinde bir yoğunlaşma var ama o kadınların da hani e, bu entrikalara ve High yutma şey e, kendisinden yutma çabasında olduklarını da göstermiyor. Evet. Tamam. Mı? Babaanne Seçin diyor ki ben şöyle. seni koru korumak ha. için yaptım gibi O tahta otur. Ha. Ee, öteki yandan. Tabii babayı görmedik bugün, ee, Tayvini evet. görmedik. Evet. Belki o Tayvini de görseydik, oradaki kontrastı belki daha iyi yakalayabilirdik. Adam hastaydı herhalde bugün, <gülüyor> yani <belki> işe gelmedi. <gülüyor> Bu bölümde <gülüyor> yer almamış. Evet. yatıyormuş, banyada kivette. Ah, Ne bileyim, yani orada bir sürtüşme çet, e, çelişki olayı çok e, güçlü bir şekilde verilmiyor henüz. Evet. Tam Geoffrey öldürdüler. Aa büyük olay falan da. Ee, yani bunun arkasında yatan sebepler, arkasında yatan politik e, şeyler, amaçlar e, birazcık daha böyle entrikalar halinde e, bize verilebilir. Yani çünkü ben mesela ne isterdim biliyor musun? Çünkü hani bana birazcık da sanki karakter yüzünden öyleymiş gibi öyle olması gerekiyormuş im geliyor. Mesela işte Lord Baelish Sansa ile konuşuyor ya. Sonra ve Sansa işte diyor ki Tyrion öldürmemiştir diyor. Sonra işte orada muhabbet ediyor. İşte ha, sen öldürdün diyor. Mesela değil mi? Yani sen öldürdün dedikten sonra Lord Berylş'in bunu aslında inkar etmeyerekten. Hı. Tamam mı? Ee, ve işte evet, yeni arkadaşlarım, eski arkadaşlarım muhabbet falan çekiyor. İşte bunu kabul etmesi. Bu kadar bariz bir açık açık kabul etmesi. Yani, Hı -hı. Hani, şey yapmaması. Benim biraz tuhafıma gitti. Çünkü Lord Berylş aslında böyle bir şeyi hani, bu kadar rahat kabul eder. Ee, yani karşındakine bu kadar e, açık et, eden bir adam olmaması lazım. Yani ee, onun zaten... mesela şey yapması lazım. Hala yine de öyle bir cevap vermesi gerekiyor ki senin yine de yok lan bu şerefsiz Sansa'ya sonra şey olsun diye böyle söylüyor lan. Hani gibi düşünmen lan. Yine de hala hepten şüphe etmen gerekiyor. Tabii tabii. Halbuki öyle bir konuşuyorlar ki evet ben ölür ne var hani var mı bir durum var falan gibisinden tabii, böyle bir yani, ortam oluyor. Tabii e... yani. Orada Beyliş'in farklı emelleri de var tabi böyle okşuyor falan. Ha tamam var ama. Ama e, daha yine de abi yine farklı de, evet. emelleri olsa da bu olsa hiçbir şey bu kadar net konuşan bir adam değil. Hani veya net konuşuyorsa bir de sen ondan çok yine de şüphe duyuyorsun. Lan, bu herif şerefsiz ya. Kesin bu değildir falan diyorsun. Halbuki burada öyle bir konuşuyor ki e, hani inkar etmiyor ve işte evet bu argeni arkadaşlarım, eski arkadaşlarım işte yaptık bir şeyler baba ya diyor. Yani hani bunu deyince ama niye bu yani açık bunu, açık konuşuyorsunuz bunu, ki diyorsunuz ama işte bunu bence hani ben sana hak veriyorum e, o konuda e, ama bir yandan da hani iyi ki de öyle yapmış çünkü bu e, benim hatırladığım kadarıyla hikayenin birazcık daha art, gerideki e, da ilerleyen kısımlarında aslında Beyliş ile Sansa arasındaki ilişki de bu noktaya geliniyor. Evet işte. Onu kısaltmak ve Sansa'dan kurtulmak için yaptıkları düşünüyorum. Ben de tamam yapın. Abi Sansa'dan kurtuluşun yok. Abi hakikaten yok ya. Sansa'nın hiç kurtuluşun yok Sansa'dan. Sahne açıldı işte kız böyle şey camdan dışarı bakıyor. Ondan sonra ağzını bir açtır lan dedim. Yine konuşuyor bu Bilmiyorum ya yani ya yani sansayı e, tamam e, belli bir e... yani kısaltacağız diye karakterde ödün vermelerini ben istemezdim mesela. Biraz ödün vermiş olsun çünkü karakter. Abi ama ya yani sadece karakterden değil yani burada hikaye, hikaye anlatımından bayağı bir ödün verilmiş bu bölümde. O ayrı. Ve şey e, ama bence değer ya sansayı kısaltacaksın. <gülüyor> Sansa'nın... Abi Sansa'yı farklı kısatsınlar. Mesela kafadan. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Omuz boyu olsun. Omuz boyu olsun. Çok uzun. <gülüyor> Şişmiş zaten. Bunun kafasına gitsin. <gülüyor> yani Sansa'yı kitapta ben... Hani benim kafamda... E, hani benim görüşümde, benim düşüncelerimde... Hani George abinin Sansa'yı oturtmak istediği bir pozisyon var. Tamam mı? Var var. Kesin bir Ve oraya bir şey doğru var. gidiyor. Ve ben ona... Yani benim... E, yorumladığım kadarıyla hani şey nasıl bir şey güzeldi. olacağını da tahmin ediyorum. Şey çok iyiydi ya. Tyrion'un ettiği laf çok iyiydi Sansa ile ilgili. Aa, Not falan. yet. Aa, ha, katil değil o. Ondan olmaz ama daha değil bakalım. Fani. Evet, İnşallah yani, olmaz gibi. Hani yok yani o Sansa Sansa'nın benim e, tahminim ee, geleceği pozisyon Lord Bailey's pozisyonu olacak tamam mı? Ha, yani, evet yani artık <gülüyor> sikile, benim, sikile. Yani, aynı, aynı. <gülüyor> beni her pozisyonda havada karada yani yaptılar <gülüyor> tamam ben artık e, zevk şimdi almaya... benim benim ha. şeyim e, zamanım geldi falan diyip böyle evet, bir şey olabilir. Kız inanılmaz bir eğitimden geçiyor. İnanılmaz <gülüyor> bir eğitimden geçip böyle hayatın evet, cilvelerinden geçiyor. Peter Bale işi sonra böyle şey, skip atıp <gülüyor> onun gibi bir karakter evet, olacak gibi geliyor bana. Kitapta da öyle öyle öyle doğru gidiyordu. Şeyi, bu bölümün başka bir öne çıkan yönü ne var? Öne çıkan yönü tabii şey var, White Walker'lar. <gülüyor> ya White Walker'ları gördük hani öne çıkan tarafı ki. Adam her kılıç dövüşü şey el, elifin, Jamie'nin eli yok ya. Evet. Diğer elini kuvvetlendirmek için Bronn'la dövüş yapıyorlar. Evet. Oradaki diyaloglar var. Hani evet. orada işte kardeşine gidip konuşması için yönlendirmesi var Bronn'ın. Satılmış Bronn ya. Satılmış Bronn da, <gülüyor> Bron da çok iyi bir karakter değil mi? Çok abi? iyi karakter canım. Yani Bronn harika bir şey değil mi ya? Hani böyle Bronn ne biliyor musun? Böyle masaüstü felap oynarken oynamak istediğin karakter yani Bronn. Hani böyle karakter. işte kaotik yani adam Herif böyle seçiyorsan, ne bileyim kaotik evil seçiyorsan veya işte mesela kaotik evil seçiyorsan. Adam kaotik evil falan değil oğlum. Adam, adam neutral kaotik neutral o. Neutral değil mi herif? Ya kaotik neutral bir karakter seçiyorsan oynayacaksan, abi bura oynayacaksın yani. Herifi al, oku, incele, onu oyna. Çünkü <gülüyor> adam çok iyi ya. Yani herifin, adamın bütün karakter gelişimini düşünürsek, <gülüyor> e, ilk ilk zamandan şimdiye kadar gelişini. Yani herifin dünya sikindi olmadığı bütün şey boyunca ve nasıl söyleyeyim çok da iyi bir yere geldi Ondan sonra işte ne oldu adama şey falan verdiler değil mi Tabii. lordluk falan verdiler lord olmadı da daha knight şu anda knight falan hani böyle herif hiç pislik bir herifken nerelere geldi falan ve bilmiyorum ya böyle çok insan hakikaten takdir ediyor vay be herif ne oldu falan <gülüyor> diyorsun yani hani bu kadar da hayatta kaldı falan böyle hani bu, hayatta kalma bu kadar zor olduğu bir dizide yani bir şeydi hikayede Abi, Çok zaten... temiz hayatta kalıyor Hayır abi yani şey e, hikayenin tamamı bu. Ya yani bunun üzerine abi bir idealin varsa bir e, yemin etmişsen tamam mı? Bir, e, bir, hep şey uğuruna, evet, bir şey uğruna bir şey uğruna savaşıyorsan ölcen arkadaş. Aynen ama hiçbir şey yoksa <gülüyor> o... <gülüyor> bu gibi. Ha. Hayatını yaşıyorsun. da duvara gidiyorsun. <gülüyor> Onda da öyle bir anlar. Orada da senin duvara tıkabilirler. Yani yani bu, bu sezon ner, ne zaman, nerede bitecek? Ben onu çok merak ediyorum. Hani nereye kadarını e, anlatacaklar? Abi son iki bölüm böyle çünkü... Woow diye Sonra böyle... wow var. Tamam mı? İşte çok şey var. Ve yani, hepsi son iki bölüm. Ben sana söyleyeyim. Diyorsun. Ya zaten şimdi dördüncü bölümdü bu. Hı -hı. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Altı bölüm kalmış. Hı -hı. Tamam mı? Son iki bölüm coşsalar. Hı -hı. Geri dört bölüm kalıyor. Dört bölümde de Arya'nın... Yol hikayesi devam edecek. Ansu şey, Brian şey Brian'in yol hikayesinden gösterir. Ee, i̇şte şey gösterir. Adını söyle. Bu Crestor'ın orada olacak olan bitenleri gösterir. Birazcık daha belki White Walker gazı verir falan. E, i̇şte Dany Neres'in o tarafta yaptığı, ettiği işte başına böyle vırzvır şey, bro romans, şey romans muhabbetlerini yapar. Takılırlar o tarafta. Biraz böyle şey gider yani. Yavaş gider. Belki bu dört bölüm içerisinde bir tane beklediğimiz manyaklığı yapar. Ama ben hep son iki bölümde Psikopata da bağlayacaklarını düşünüyorum. zaten yani e, Deni tarafı Anadolu yakasında e, olması gereken bir iki olay daha var. Çünkü Eee evet, Tiryano'ya bağlanan bir olay olması gerekiyor orada. Daha ileride Tiryano'ya bağlanacak bir şey olacak. Eğer kitaplıdaki gibi gidecekse. Evet, gitmez o. Yani gidecek. Bu bölüm bu sezon göstermezler abi. Aynen. Tiryano ilgili e, yani orada bir bağlama olması için e, Deni tarafında bir şey olacak. Deni Deni ee, yani Miren açıkçası yani büyük hayal kırıklığıydı benim için ee, başka ya yani bir iki tane savaş sahnesi daha olabilir ama yani çünkü birkaç tane şehir al alıyor götürüyor çünkü kız bakalım göreceğiz Ondan sonrası şey, e, hani vol var. Şey, Dorna inecekler mi? Dorna inecek de Dorna da Bence ineceklerini Bence Dorna zannetmiyorum. ineceklerini zannetmiyorum bu sezon. Ya da şöyle bir şey olabilir. Dorna'u da son bölümde tiz ederler. Ha, yani işte Dorna Orada inmezler. Orada belki şeyi gösterirler. Ee, ee, Prenses neydi kızın adı? Ha. Şu kardeşi var ya Tommen'in. Evet. Belki onunla ilgili Ablesin. bir sahne gösterirler tiz etmek için. Bilmiyorum. Yani Dorna inmeyeceklermiş gibi geliyor bana. Bakalım göreceğiz. Eee... Daha yani belki sezon sonunda şeyi bırakabilirler gibi geliyor bana. Walking hmm. dedi. Walking Dead. Abi göreceğiz. Neyse daha fazla konuşmayalım çünkü spoiler'a doğru gidiyor her şey. Hayır, spoiler'a doğru gidiyor değil abi. Posterlerde vardı yani. Promo posterlerinde. Onda söylesem spoiler olmaz herhalde. Olmaz posterde olanı ama anlamlandırmış oluyorsun. Adam belki anlamadı. Belki dikkat etmedi. Ben atınıma posterde. Nasıl hatırlamıyorsun lan posterde? Hatırlamıyorum. Posterlere bakmamışım. Allah Allah. Allah Allah. O kadar haberlerini falan yaptım. Bakmıyorum ben poster. Bir duvurma astım posterlere bak. <gülüyor> evet arkadaşlar. arkadaşlar ee, burada bitirelim. Daha fazla White Walker'lar dışında da hani e, şey e, Riot'lar dışında da ölümden geri dönen tipler var. Herkes dönebilir. Valar Morgulis. Valar Ama Morgulis. Öldükten sonra dönmeyeceksin diye bir şey yok. Evet. <gülüyor> insert coin yapıyorsun insert abi kere <gülüyor> geliyorsun peki yani işte bu bölüm 4. bölümdü falan değildi işte ama tabi şöyle komik bir şey oldu hakikaten bu 4. bölümden aklında ne kaldı derlerse <gülüyor> sondaki <gülüyor> white walker sahnesi kaldı yani bu arada o white walker sahnesinde bebek gözünden neyi gösterdi ki white walker'ı bize öyle gereksiz bir hareketi niye yaptı sence alttan görelim Niye alttan görelim biz White Walker'ı? Ne bileyim oğlum böyle Elif'i demek ki öyle yapınca belki daha az render yapıyor. <gülüyor> daha az belki bütçe gidiyor. Ne bileyim yani. Ya böyle artistik bir çekim yapmışlar. Böylece bir de aslında hakikaten bütçeden belki yemişlerdir. Hani çünkü bütünler yani tamam yemiş. bebek White Walker olacak. Onu göstermeye çalışmıştır belki. Ya de. oğlum yani belli yine... miydi işte bütün White Walker'ın e, ordusunu Crestor'dan Elif yapmış. Onu ben zaten. Adam fabrika Adam gibi çalışmış çıkmış yani. Çıkmış vermiş bunlara. Zaten, Onlar da White Walker'a çevirmişler. Oh anam ne güzel. Zaten kızların hiçbirini boş bırakmamış. Yani Yapacağım. hepsini koymuş Maşallah bir bebek. Maşallah var. Yırt nasıl bir şeyse. Ha. Arkadaşlar Christmas keep oğlum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Tutuyor yani. Tutuyor yani. Düşünsene bak. E, kaç tane karısı vardı bilmiyorum ama 20 tane karısı olsa tamam mı? E, her sene doğursa bunlar. Yarısı erkek olsa. Her, işte sene beş, her sene 5. Her sene 5. Ordu hazır. Tabii canım her sene 5 olan. Ne güzel iş والله. Evet, böyle bir durum. White, tabii White Walker. White Walker'ların arasında da sınıf olması acayipmiş tabii. <gülüyor> Kralları olması değil mi? Maalesef yani. Eight Kingdoms'mış. Ben onu çok saçma bir detay olarak bu, görüyorum. O Merlin'in şey kafasındaki buzların da böyle taç şey taç gibi olmuş olması da sonrafta değil mi? Ya düşünsene herif şu ana kadar gördüğümüz White Walker şeydi o yırtık pırtık sakallı olan herif. Değil mi? Bebeği evet. alan. Yani onu kabullenmişsin i̇şte o böyle. o işçiymiş o. O işçiymiş. <gülüyor> Köleymiş o. İşçi White Walker'mış. Hayır belki şöyle bir şey var. Sıfırdan yaptıkları vampirler gibi yani. Bebeği yapıyor ya o belki hmm. önemli bir oluyor. Bir de ölüp dönüşenler var. Ölüp, ölüp dönüşenler, dönüşenler zombi belki Ölüp dönüşenler White Walker diyor. Onlar, onlara Wright deniyor. Onlar, onlardan bir cacık olmuyor. Onlar şey, e, piyon onlar, onlar. Ha öyle. Peki. Evet, o zaman bir o dahaki zaman, bölüme evet. bakalım neler olacak. Biz de heyecanla bekliyoruz. Ee, <gülüyor> böyle heyecanlı, heyecanlı, heyecanlı derken zaten cücük. Evet, ben artık heyecanlanmıyorum ya. Öyle mi diyorsun? Evet. Niye? Ne bileyim yani. E, geliyor abi, izliyoruz. <gülüyor> Oğlum nasıl heyecanlanmıyorsun lan? Valla heyecanlanmıyorum çünkü yani bütün gazımı aldılar abi bu dört bölümde. Tüm gazını aldılar. Ha. Bir de daha gaz olacak bir sürü şey var. Ay işte kafamı karıştırdılar anladın ha. mı? Çünkü nereye gidiyor lan bu diyorsun bir anda. Evet. Ondan sonra da işte. Onu ben de diyorum. E, gereksiz beklentiler oluşturuyorlar sonra o fos çıkıyor. Ha, ne oluyorsun? Ondan sonra da işte kitapta olmayan şeyler koyuyorlar ama kitapta olmayan şeyleri de çok anlamlandıramıyorsun. İşte bu heriflerin tabi şeyini bilmediğin için derler. Tamam bütün bir planı bilmediğin için. Bütün resimden ne olacağını bilmediğin evet. için. Ama yani şey acaba lan herifler hasdiktir. Ee, böyle bir şey yapmışlar ne güzel. Bakalım başka ne yapacakları vermediler bana. Ee, biraz sönük kaldı yani. Ya da belki Mesela ilk bölümü izlediğimde çok kazdım yani o piramitleri gördüm yani. falan A, dalacak falan. Sonra bu bölümü izledik. Lan tamam zaten hani içten fehtedilmiş bir e, şehir olduğunu biliyorsun ama. Evet. Yani böyle de bir adam yakalayarak. Yani bir, bir ara şey... sokakta bir herif diye. Şehir mi oldu? Oğlum demek ki şehrin hepsinin köleymiş lan. Hadi. Üç tane adam varmış zaten. Abi mantıken yani öyle sonuçta. Herkesin bir kölesi olsa orada ve zenginlerinin 10 kölesi olsa o kendi nüfusundan fazladır köle sayısı. Ortalama öyle bir şeymiş demek ki herkesin 3 kölesi vardı. Tabi şey sahneleri falan daha güzeldi. ilk o daha önceki sezondaki işte o zincir vardı, bilmem ne vardı. Hatırlıyor musun o köle başları. <gülüyor> Onlarla falan vallahi sahne daha böyle ihtişamlı, daha ilgişti. Bu birazcık evet. zayıf olmuş Biraz yani. zayıf kalmış. ya yani piramitler Şey ne diyorsun? Hı. Çocuklar kadar adamı çaktı şeylere. Ha. Ya ayulansır justice, injustice. Injustice with justice. Injustice yani göze göz, göz kana kan intikam intikam yani. modeli o, gidecek o birazdan. O isim neydi lan? Bari neydi? Baristas mı? Ne deniyor? <gülüyor> eee Barista. barista. <gülüyor> Starbucks'tan Star barista. <gülüyor> Batista. <gülüyor> Söyle neydi? Batı neydi? Hani kader? Baristan. Baristan öyle bir şey. <gülüyor> öyle bir şey. O elifin de yani Allah'ım eşek kadar olmuşsun. Anasını. Bir ayağın şeyde mezarda. Sakalın hmm. ağarmış. Hala bunları işte şey e Düzgün şekilde ondan sonra şey yapalım. Ne derler? Ee, adamın görevi o. Ukte kalmış yani onun içinde. Yani herif bildiğin hala bu Knight'sın yani. Hala bir şövalyesin. Tabii canım adam zaten o yüzden gelmiş. Bırak ya, ya korkmuşsun. Bu arada e, şey karakterinin olmaması ya da var mıydı geçen sezon? Bariston geldiğinde yoktu değil mi? Yanında normalde onun kitapta şey... Öküz gibi, Hodor gibi bir tane herif var. Ha, evet var doğru. O hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman olmadı değil mi? Olmadı, yani yani. Normalde kitapta bu herifin böyle Hodor kadar şey e, şeyi kesilmiş. Evet e, evet bir tane herif şişman var. Şişman bir savaşçı. Evet e, hatta onu, onu daha çok acıvalan, bu herif ne, ne ayak falan filan, o yüzden de daha çok şey yapıyorlar. Evet. Ona yani, hiç güvenmiyorlar. Hani herife biraz güveniyorlar da. Yani o, o karakter ben seviyordum. Güzel bir karakter o. Abi demek ki Çünkü... demişler ki dizide bir tane Hodor yeterli. <gülüyor> Onun boyunda başka birini, bulamamış Baş birini bulamamışlar. Başka birini bulamamışlar. <gülüyor> Yaz dizinin ne kadar eksi varsa hepsini bütçe ve şey <gülüyor> yoruyor olmamız da komik değil mi? Yetmemiş, paraları yetmemiş. <gülüyor> ya yani bir de tabi e, kitabı okuyuş tarzımızla e, dizideki anlatım tarzının e, aynı olmamasından kaynaklı bazı şeyler var hani. E, garipsemeler var. Yani herkes böyle şey sanki e, zaman makinesine binip yolculuk yapıyormuş <gülüyor> gibi hissediyorum ben. Anladın mı? Bir anda oluyor evet, Çünkü Evet. Çünkü yani evet. Bir karakter var atıyorum. Bütün bir kitap boyunca yok. He, bunda Ama burada is... bir bir Pink, başka epizoda Elif fin atıyor Evet. <gülüyor> i̇ki saniyede geçiyor. Bir dakika. <gülüyor> geçiyor. <Ha. diye. gülüyor> Olacak oğlum o kadar. Ne yapmış olalım? 10 bölüm seçiyor herifler. Bilemedim. Game of Thrones. Sezon 4 bölüm 4. Eee Old Keeper bölümü. Old Keeper bu bölüm adı Old Keeper. Hmm. Evet. Old Keeper güzel isim. Çeyim adam olacak ya. Bulacak olduk. Bunların hep seks. <gülüyor> evet. O zaman bir dahaki bölümün takip bölümün Yorumlarında, yorumlanmasında bir dahaki bölümle ilgili e, di, di, diyeceğimiz şeylerle görüşmek üzere. Bir dahaki döngü görüşmüşüz. Yksra.com. Yksra.com.